Pratik bilgiler. Müze bilgileri müzeye, sağlık günleri kapalıdır. Dini bayramların ilk günlerinde ölene kadar kapalıdır. Aya İrini Topkapı Sarayı Müzesi ı avlusunda yer alan Aya İrini Müzesi ziyarete açılmıştır. 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir. Bilet satışı saat 16'da sona ermektedir. Bilet fiyatı kişi başı 30 Türk Lirasıdır. Kutsal Emanetler Dairesi Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında short, mini etek, askılı ve strapless bluz giyilmemesi rica olunur. Bebek arabaları müze bölümlerine giriş esnasında bebek arabalarının içeri girmesine izin verilmemektedir. Ziyaretçilerimizin bu hususta dikkatli olması rica olunur. Harem bölümümüze ile birlikte Harem bölümünü de gezebilmek için Harem giriş bileti müze giriş biletinden ayrı olarak 35 Türk lirasıdır. Müze kart harem bölümünde geçerli değildir.